ne benzer bir cümle söyledi demiştir. Hemen Allah beni ona karşı muktadir kıldı da sabaha girdiğimiz zaman hepiniz ona baksanız diye mecedin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman Peygamber'in Rabb'i firli ve hebli mulkun la yenbagi li ahad min ba'di <gülüyor> inneke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 biriyle beraber ayrıldı ve ehlinin yanına gidinceye kadar yolunu aydınlattı. 80. Meccide çıkacak küçük kapı gelip geçme yeri babı. Ebu Said Hudri radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında de yaptı. Allah bir kulu dünya ile kendi yanında olan şeyler arasında muhayyer bıraktı. O da Allah'ın yanındakileri seçti dedi. Bu söz üzerine Ebu Bekir ağladı. Ben kendi kendime Allah'ın konu dünya ile kendi yanında olan şey arasında muhayyer bulunmasından, onun da Allah yanındakileri tercih etmesinden ne var ki? Bu şeyh böyle ağlıyor dedim. Meğer o muhayyer kılınan konu Resulullah'ın kendisiymiş. Ebu Bekir de bunu hepimizden daha iyi biliciymiş. Resulullah ya Ebubekir Bekir ağlama. Arkadaşlığı hususunda ve mal hususunda insanların bana en çok sevgilisi olan Ebubekir'dir. Ümmetimden bir Halil edinecek olsaydım muhakkak ki Ebubekir'e edineydim. Lakin İslam kardeşliği yani İslam yüzünden hasıl olan kardeşlik ve İslam sevgisi, şahsi dostluklardan daha faziletlidir. Meside çıkacak birisi hususi kapı kalmasın, muhakkak kapatılsın. Bundan Ebubekir'in kapısı mütesnaabiyordu.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 Ebu Abdullah Buhari der ki: Ve bana Abdullah ibni Muhammed el-Cüfe şöyle dedi: Bize Sufyan ibni Uyeyne, Abdur Melik ibni Cüreyş'ten ta'lîs etti. O şöyle demiştir: Bana İbni Ebu Muleke ve Aptal Melik sen İbnu Abbas'ın mescidlerini ve onların kapılarını da bir göreydin dedi. Bize Hammad Ebu Eyyub'tan, o da Nafi'den, o da İbni Ömer'den ta'lîs etti. O şöyle demiştir: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 İbnü Şihab şöyle demiştir. Bana Ka'ab İbni Malik'in oğlu Abdullah tahdis etti. Ona da babası Ka'ab İbni Malik haber vermiştir. Ka'ab İbni Malik, Abdullah İbni Ebi Hadret'in üzerinde alacağının mescitte ödenmesini istemiş. Her ikisinin de sesleri evinde bulunan Resulullah işitecek derecede yükselmiş. Resulullah onlara doğru çıkıp hücresinin perdesini açarak ya Ka'ab İbni Malik diye nida etmiş.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 diğeri üzerine koymuş olarak görmüştür ve yine İbn Şâptan o da Sa'd İbn Müseyyep'ten o da Ömer ile Osman'da bunu yaparlardı demiştir. İnsan 86. İnsanlara zarar gelmek yolda mescit yapılır babı. El Hasan el Basri, Eyyub es-Sahtiyani ve Malik İbn Enes insanlara zarar gelmeyecek şekilde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 Bize Musa İbni Ukabe tahsis etti. Ona da Abdullah İbni Umer radıyallahu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre'ye gittiği zamanlarda veda haçına çıktığı vakit Zulhuleyfe'de evvelce Zulhuleyfe'deki meşidin yerinde bulunan bir bugaylan e, ağacı altında bineğine binip konaklardı. Keza düzelgahı o yola uğrayan bir kazadan, bir hacdan, umreden döndüğünde Batın vadideki vadir akiktir iner. Yani vadinin üstüne çıkınca vadinin ağzında ve doğu cihetindeki bathaya yani kumsal yere konar. Gecenin sonunda olacıkla sabah oluncaya kadar mola verildi. Gece istirahat yakı işte orası olup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 Batha'daki kumlar getire getire Halif'teki kum yığınlarını düzel, düzleyip Abdullah İbn-i namaz kıldığı o yeri belirsiz etti. Yine Rabi der ki, Abdullah i̇bn Ömer peygamberin Şeref-ül Ravha'daki mescidin birisine tesadüf eden küçük mescidin yanında namaz kıldığını söylerdi. Peygamberin namaz kıldığı yere Abdullah bilir, ta orada,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 namaz yakta kılardı yine Abdullah tahsis etti Rasulullah caddenin sonunda her dağının ilerisinde inişe doğru büyük ağaçların yanında konak ederdi bu iniş her dağının daını kenarına bitişikti Cadde ile arasında bir ok atımı mesafe vardı Abdullah işte bu ağaçların en uzun ve yola en yakın olanına doğru namaz kılardı yine Abdullah İbni Umer tahsis etti ki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 iki tepeyi karşısına alırdı. Rabi der ki: Abdullah İbni Ömer o iki tepe karşısına almakla o mahalle bina olunan mescidi Taş Tepe'nin kenarındaki mescidin sol tarafına almış olurdu. Peygamberin namazgahı Taş Tepe kenarındaki bu mescidin alt başında kara taş üstündedir. Taş Tepe kenarındaki mescitten olan o a yahut da ona ayrılıp senin Kabe, senin ve Kabe arasına düşen o dağın iki tepesinin karşısına alarak namaz kılarsın. Musallamın, Musalli'nin stresine ait bablar, namaz kılanın stresine ait bablar, doksan.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 namaza çıktığı zaman hizmetçisine bir harbe taşımasını emrederdi. Harbe namazda karşısına konul, Kendisi de ona doğru namaz kılardı. İnsanlar onun arkasında namaza dururlardı. Resulullah bunu seferde de yapardı. İşte emirlerin bayram namazlarında o harbeyi taşıtmaları bundan ileri gelmiştir. Bize Şube Ebu Cühafe'nin oğlu Alından tahtıs etti. O şöyle dedi.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 şöyle haber verdi. Peygamber için kıble cihedine bir haldi. Yani kısa mızrak dikilirdi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru namaz kılardı. 93 Ucu demirli yahut demirsiz değneğe doğru namaz kılmak babı. Bize Aun İbni Ebi Cuhaf'e tahdis edip şöyle dedi. Ben babam Ebu Cuhafeden işittim. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıcağın şiddetli olduğu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 İbni Ömer kendisi e, teşehhütte iken, Kabe'de iken önünden geçecek kimseyi reddetmiştir. Yine İbni i Ümer eğer önünden geçici kimseyi kendisiyle dövüşmenden başkasını kabul etmezse artık sen de onunla dövüş demiştir. Bize Ebu Salih es Senmandan tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Said El-Hudri'yi gördüm ki,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 i̇bn Ubeydullah'tan kölesi Ebu Nadır'dan o da Musre ibn Said'den haber verdi ki Halid İbn-i Zeyd Musre ibn Said'i namaz kılanın önünden geçecek kimse hakkında Resulullah'tan ne işittiğini haber vermesi için Ebu Cuheim el Ensari'nin yanına yollamıştı. Ebu Cuheim de şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılanın önünden geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilseydi, onun önünden geçmektense, 40 zaman yerinde durmayı daha hayırlı bulurdu. Ravi, Malik İbni Enes dedi ki, Ravi İbni Nadir, kırk gün mü, 40 yahut ay mı, yahut yıl mı diye, bilemiyorum dedi. 102 kişinin namaz kılmakta bulunan arkadaşını yüz yüze,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 Bu vaziyetteyken benim için bir ihtiyaç meydana gelin oturup peygambere eziyet vermemi istemediğim için serinin ayakları tarafından usulca sıyrılıp çıkardım. Bana i̇bn Şihab'ın kardeşimin kardeşinin oğlu Muhammed İbn Abdullah İbnü Müslim Tahdisi'nin kendisi amcası Muhammed İbn Şihab Ez-Zuhri'nin namazı ve namazı kesecek şeyleri sormuş. Bunun üzerine İbn Şihab şöyle demiştir. Namazı hiçbir şey kesmez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 108. Bab Erkek namaz kılarken secde arasında secde edebilmek için elleriyle karısını dürter mi? Bu Ubeydullah tahsis edip bize Ubeydullah tahsis edip şöyle dedi. Bize El-Kasım Ayşe'den tahsis etti. O radıyallahu şöyle demiştir. Ne kötü bir denkleştirmedir ki sizler biz kadınları köpek ve eşekle e, bir seviyede tuttunuz. Yemin olsun ki